Allah hamd onun kutlu nebisine salat ve selam o nebinin mübarek ellerinde yetişen başta Ehli Beyti Mustafa olan o güzide nesil ve onların arkadaşlarına bugün adına meclis kurduğumuz Hazreti Ali Efendimiz'e ve Hazreti Ali'nin adına kurulan bu meclise iştirak eden siz kardeşlerime de selam olsun. 82 il 82 sahabi projesi şekillenirken hiç çekinmeden biz Tunceli'de Hazreti Ali yazmıştı karşısına sebebi aslında bir sünnete dayanıyor ne yazık ki bir sünnet deyince hep aklımıza birkaç tane şekilden ibaret şeyler gelir İşimize gelenleri bir sünnet olarak anlar ve öyle yaşamaya çalışırız mesela tabakların altını süpürmek iyi bir sünnettir çünkü bize bir faydası vardır onun ya da pazarlık yaparken karşıdakinin canını acıtacak kadar o pazarlığı uzatmak sünnet o da bizim işimize gelir. İşimize gelir mi gelmez mi bilmem ama Efendimizin şöyle de bir sünneti var. Seveni sevdiğinden ayırmama sünneti. Hayatı boyunca devam ettirmiştir ve vesselam Efendimiz buna. Sevdiklerini birbirinden ayırmama adına Bir hassasiyeti vardır Diyelim bir sahabi efendimiz bir diğerini çok seviyorsa Biri önceden vefat etmiş biri arkasından vefat etmişse Efendimiz şöyle yapar Birinin yanına götürür onu defneder Aynı anda vefat etmişlerse Mesela Uhud'da olduğu gibi Ya yan yana ya kabirler yetersizse üst üste defneder Hazreti Hamza'nın üstüne Halasının oğlu Abdullah İbni Caş'ı Efendimiz bu gerekçeyle defnetmişti Cabir bin Abdullah isimli bir sahabi efendimiz var Onun babası Abdullah İbni Amr Uhud'da şehit olmuş biraz kısa boylu birisi Bir de Amr İbni Cemuh isimli bir sahabi var O da uzun boylu birisi onun için uzunca bir kabir kazılmış ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Amr Abdullah'ın boyu kısa olmasına rağmen onu Amr'ın yanına ve üstüne gömün çünkü onlar dünyada birbirlerini seviyorlardı kabirde de birbirleriyle beraber olsun demiştir hal böyle olunca Tunceli Dersim ne derseniz Ali'nin sevdasıyla yürüyen bir şehir, burada çok duyarsınız Hazreti Ali'nin adını, çok duyarsınız bir lakabı Betül olan can parçası, candan bir parça olan bazen babasının anası, bazen babasının kızı, bazen Ehli Beyt'in annesi, her daim ümmetin anası olan Fatma'nın adını. ...çok duyarsınız Hasan-ı Müşteba'yı, şehidi Kerbela olan Hazreti Hüseyin'i... ...ve Kerbela'nın tek şahidi olan İmam Zeynel Abid'ini... ...onun oğlu olup Peygamber Mescidinde Ehli Beyt'e ait çok güzel hatıraları bize aktaran... ...İmam Muhammed Bakır'ı ve onun oğlu olup ümmetin iftiharı olan... Tanımadığımız için çok şey kaybettiğimiz İmam Cafer-i Sadık'ı ve diğerlerini Madem öyle bu topraklarda Ali'nin sevdası anılır Yüreklerde o vardır Dillerde o vardır Niye biz de anlatırken Hazreti Ali'yi anlatmayalım ki dedik Onun için de Hazreti Ali'yi seçtik İnşallah isabet kaydetmişizdir Hazreti Ali Efendimiz'i anlatmak hem kolay hem çok zor. Nasıl bu ikisi bir arada kolay inanılmaz derecede rivayet var elimizde. Öyle şeyler anlatılır ki Ali Efendimiz hakkında saatlerce konuşsak bitiremeyeceğimiz kadar önümüzde bir bilgi vardır. Çünkü beşer tarihi insanlık tarihi içerisinde hakkında en fazla kitap yazılan rivayet aktarılan... Önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamdır, onun arkasından hemen Hazreti Ali'dir. Bu bugünün dünyasının ortaya koyduğu bir bilgi değil. Bakın bazılarınız muhakkak ismini duymuşsunuzdur. Ahmet bin Hambel'in bize aktardığı bir bilgi, sahabe içerisinde de en fazla Resulullah'ın hakkında rivayette bulunduğu isim Hazreti Ali'dirdir. Bu böyledir ilk günden bu tarafa hal böyle olunca bizim onun dünyasına ait şeyleri anlatırken bu kadar çokça rivayet içerisinde zorlanırız ve ben şimdi size ne anlatayım diye ciddi bir baskı altındayım neyi öne alayım neyi arkaya bırakayım neyi anlatmışsa anlatırsam Hazreti Ali'yi anlatmış olurum o konuda Ciddi bir oranda şu anda sıkıntı içerisindeyim ama Allah ne verirse onu anlatacağım. Şöyle bir soruyla sözümün perdesini kaldırmak istiyorum. Efendimizin dünyasından Hazreti Ali'ye baktığınız zaman Hazreti Ali hakkında birçok ifadeyi, birçok sıfatı, birçok lakabı taltif eden onlarca şeyi okursunuz. Mesela Efendimiz'e göre Hazreti Ali, dünya ahiret kardeşidir. Bu kardeşliği unutmayın, oraya bir daha dönelim. Efendimizin dünyasından Ali, Esadullah'tır. Allah'ın aslanıdır. esedül Galip'tir. Her daim galip gelen bir aslandır. Efendimizin dünyasından Ali'ye baksanız, Ali Murtaza'dır. Allah'tan razı olan, Allah'ı razı eden, bir rıza makamının sahibidir. Efendimizin dünyasından Ali'ye baksanız damadı nebidir. Ehli beytin babasıdır. Şudur budur amcasının oğludur. Tebuk gazvesi sırasında söylediği üzere Harun Musa'ya ne ise o da ona odur. Yani bu yönüyle Hazreti Ali Risalet davasının Harun'u yani abisidir. Dolayısıyla meseleye Resulullah'ın dünyasından baksanız çok şey söylersiniz. Ya Ali'nin dünyasından Efendimiz nasıldır? Onu okusak, onu nazara versek ne deriz? Yine çok şey. Ama ben bir ifade var ki o ifadeyi sizin nazarlarınıza vermek isterim. Şimdi anneler benim bu sözümü daha iyi anlayacaklar. Dünyanın en kıymetli varlığı insan için annedir, yaşınız kaç olursa olsun annenin şefkatine her daim ihtiyaç duyarsınız, 40 yaşındasınız, 50 yaşındasınız, çoluk çocuk sahibisiniz, sizler artık anne baba olmuşsunuzdur ama yine de anneye karşı bir özlem duyarsınız onun için Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a bir gün bir soru sorulur. Ya Resulallah hak ödeme noktasında kimin hakkını öne alayım diye bir soruyla karşılaşınca Annenin, annenin, annenin üç kez sonra babanın. Yani üç anne hakkı bir baba hakkına denktir. Çünkü babaların hakkı biraz daha farklı. Anne hakkı bu kadar önemliyse ve bu kadar Anne meselesi insanın hayatında farklı bir yeri varsa ve cenneti Resulullah anaların ayaklarının altına sermişse Annelik meselesini konuştuğunuz zaman insanın en değerli varlığını konuşmuş oluyorsunuz Peki Hazreti Ali'nin dünyasından Efendimiz'i okuduğumuz zaman annelikle ne alakası var? Alakası şu dostlar Resulullah Hazreti Fatma'nın babası ama Hazreti Ali'nin annesiydi. Nereden çıkarıyorum bunu? Hazreti Ali'nin sözünün üzerinden bakın ne diyor? Ben diyor Resulullah'ı bir deve yavrusu annesini nasıl takip ettiyse öyle takip ettim. Ve bir deve yavrusu annesinin arkasından ayrılmama konusunda nasıl bir hassasiyet ortaya koyduysa ben de aynen öyle yaptım. Bu sözden çıkarıyorum. Resulullah'ın dünyasından Ali çok şey, Ali'nin dünyasından Resulullah çok şey ama özellikle de bu annelik. O Resulullah'ı böyle takip ediyor adım adım adım adım. Ve bu takibin Resulullah'tan ona intikal eden şeylerin neler olduğu konusunda şöyle biraz Hazreti Ali'yi tanıdığınız zaman ne kadar yerinde bir tespit olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın size yine bir örnek vereyim. Hazreti Hasan'ın dayıcığım diye hitap ettiği Hint bin Ebu Hale isimli Hazreti Hatice'nin bir oğlu, oğlu var. Resulullah'ın oğulluğu. Hazreti Hatice vefat edince Resulullah'ın yanında, yıllar yılı da Resulullah'ın arkasında, Efendimiz vefat edince de Ali'nin arkasında ve Cemel vakasında Hazreti Ali'nin saflarında şehit olan birisi. Soruyorlar ona, Hint diyorlar, neden böyle Ali'nin arkasında dolaşıp duruyorsun? Resulullah'ın başka sahabileri de var, neden sen adım adım Ali'yi izliyorsun? Cevap nedir biliyor musunuz? Yahu siz hissetmiyor musunuz? Bakın Ali'den Resulullah'ın kokusu geliyor. Ali demek budur. Ali'den gerçekten Resulullah'ın kokusu gelir. Ve her an hayatın her alanında onu yansıtır ve onu takdim eder. Böyle bir insanın hayatını anlatabilmek kolay mıdır? Elbette ki kolay değildir. Bir şey dedim kardeşlik meselesini aklınızda tutun diye. O da Resulullah'ın ifadesi. Ali benim dünya ahiret kardeşimdir sözü Resulullah'a ait bir söz. Mekke'de söylüyor bunu. Aradan 13 yıl geçiyor. Medine'ye hicret ediliyor. Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Efendimiz tarihte ikinci bir örneği olmayan Ensar Muhacir kardeşliğini ortaya koyma adına Enes bin Malik'i gönderiyor, çağırıyor ashabın büyüklerinin hepsini ve birbirlerine kardeş kılıyor. İbn Sad isimli alimimizin ifadesiyle o gün 50 sahabeyi, 50 muhaciri, 50 ensara kardeş kıldı. Ama Makrizi biraz daha arttırır sayıyı, 830, 83'e kardeş kıldı der ki o daha doğrudur. 83 muhacir, 83 ensara kardeş kılınmış. Bir kişi sadece kardeş kılınmamış O kişi şöyle boynunu bükmüş Resulullah'ın huzuruna gelmiş Ya Resulallah demiş Herkesi birbirine kardeş kıldınız Ama bana kimseyi eşleştirmediniz Kardeş kılmadınız Beni mi kimseye layık görmediniz Kimseyi mi bana layık görmediniz diye Resulullah'ın önünde gözyaşı dökmüş Bu işi yapan bu sözü söyleyen kimdir? tahmin edebiliyorsunuz ne demiş efendimiz o anda Ali demiş sen dünya ahiret benim kardeşimsin yani Ali demek Resulullah'ın nasibi demektir o kardeşlik meselesinde dahi Allah Resulü onu kendine ayırmıştır hicretin üzerinden iki yıl geçecek Hazreti Fatma'nın düğünü olacak o düğün gecesini Ümmü Eymen anlatıyor bize Gelin babanın evinden çıkmış Ali'nin evine doğru yürürken Resulullah Ümmü Eymen'e diyor ki varın eve ve beni bekleyin Allah Resulü gelinin babası olarak o eve gidecek varıyor Efendimiz eve nerede benim kardeşim diyor Esma binti Ümeys isimli hanım sahabi kardeşin kim diyor ya Resulallah siz bilmiyor musunuz kardeşimin kim olduğunu Dünya ahiret benim kardeşim olan Ali nerede çağırın gelsin. Ümmü Eymen anamız ayağa kalkıyor. Ya Allah diyor bu nasıl iş? Hem kardeşim diyorsun hem kızını veriyorsun. Bu nasıl iş diyor. Çağırtıyor geliyor. Ümmü Eymen diyor Ali benim dünya ahiret kardeşimdir. O kardeşlik başka bir şeydir. Ve o kardeşlik onun bana damat olmasına engel olan bir şey değildir. Ali'yi sağına oturtuyor. Kızım nerede diyor. Kız geliyor. Fatma anamızı soluna oturtuyor. Bana bir su getirin diyor. Bir kap içerisinde su geliyor. Efendimiz ayağa kalkıyor. Suyun içerisine ellerini şöyle daldırıyor. Felak Nas sürelerini okuyor. Ve başka şeyler de okuyor ne okuduğunu bilmiyoruz. Sonra o suyu önce Ali'nin üstüne sonra Fatma'nın üstüne şöyle sıçratıyor. Onlar öylece düğün evine giriyorlar. Resulullah'ın dünyasında Hazreti Ali'nin yeri bu. Hazreti Ali demek onun dünyasından onunla beraber yaşadığı o zeminden dakikalarca saatlerce konuşacağımız bir hayat. Hazreti Ali'nin doğum tarihi miladi 600, vefatı miladi 661, miladi olarak 61, hicri olarak 63 yıllık bir hayat aynen Resulullah gibi. O 63 yıllık hayatının 5 yıllık hayatı çocukluk devresi. Biliyorsunuz 600'de doğuyor. Annesi Fatma binti Esed Kundağın içerisinde Resulullah'ın yanına getiriyor. Aslında Kabe'ye getiriyor ama Resulullah da orada efendimiz şöyle bir bebeğe bakıyor. Ne koyacaksın diyor Fatma'ya. Hazreti Ali'nin annesi ama Resulullah ona annemden sonra annemdir. Babamın adı Esed'i koyacağım diyor. Hayır diyor. O Esed olsun ama onun adı Ali olsun diyor ve Resulullah onun adını Ali olarak koyuyor. Böyle bir yürüyüşün o 61 yıllık ya da hicri olarak 63 yıllık hayatın Hz. Ali dünyasında şöyle bir taksimatını yapsak onun hayatını 3 devreye ayırabiliriz. Birinci devre 5 yaşından 28 yaşına kadar ve vesselam efendimizle beraber olduğu süre yani efendimizle beraber geçirdiği 28 yıllık süreç 28 yaşında 28 yıl 5 yılda çocukluk devresi 33 yıllık hayatı oradadır. İkinci devre Hz Ali'nin halifelerle geçirdiği devredir. Üçüncü devre Hz Ali'nin kendi halife olduğu devredir. Bakın bazı şeyler söyleyeceğim inşallah aklınızda tutacaksınız. Hepsinin izahını yapmak bu dakikalar içerisinde mümkün değil ama biraz da ben size havale edeyim siz araştırın. Üç devreyi ben Hazreti Ali'nin hayatı çerçevesinde size kavramlar çerçevesinde sunuyorum. Hazreti Ali'nin Resulullah'la geçirdiği 28 yıllık süreci 4 kavram üzerine bina edebiliriz. Nedir bunlar? 1. Teslimiyet, 2. Selamet, 3. Fedakarlık, 4. İstikamet. Hazreti Ali'nin Resulullah'la geçirdiği o 28 yıllık ömrün dört kavramı bunlar. Halifeler dönemi yaklaşık 25 yıl 25 yıl içerisinde Hz. Ali'nin hayatını yine dört kavram üzerine bina edebiliriz. Onlar ney? 1- Vahdet 2- Selamet 3- Vakar 4- İstikamet Hz. Ali'nin kendi halife olduğu ve beş buçuk yıl süren o fırtınalı dönemler Cemeli yaşamış, sıffını yaşamış, nehveranı yaşamış, neler görmüş, neler geçirmiş o beş buçuk yıllık hayatı da üzerine bina edeceğimiz dört kavram. Dikkat buyurun. Bir hakkaniyet, iki adalet, üç vakar, dört istikamet. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Üç devrede de istikamet var. Ali bu zaten. Ali demek istikamet adamı demektir. Peki bana deseniz ki hocam şu üç devreyi bize birer cümlede özetle. Birer cümlede Ali, üç devrede birer cümlede nedir? Ben sizi özetleyeyim. Resulullah'la geçirdiği devrede Ali, ben ya Resulallah'dır. Budur. Bir cümle. Ne zaman Allah Resulü ona ihtiyaç duymuş? Ali'nin eli havada ve ben ya Resulallah sözü onun dilindedir. Halifeler dönemini size özetliyorum Hasan'ın babası olmasaydı biz helak olurduk budur. Beş buçuk yıllık Hazreti Ali'nin hilafet dönemini özetlesem size bir cümle haklı olmak kadar haklı kalmak da mühimdir. Ali'nin halifeler dönemindeki hayatını bize veren bir cümle. Böyle bir hayat bakın Hazreti Ali'den bahsediyoruz nasıl bir insandan bahsettiğimizi buradan anlayın. O 5 yaşına girince Efendimiz 35 yaşlarında. Hanımı Hatice ile konuşuyor diyor ki biz hep Ebu Talib'in evinden iyilik gördük. Şimdi Allah bize ikram etti amcam Ebu Talip yaşlı gidip onun yanına diğer amcam Abbas'la beraber müracatta bulunalım. Hiç değilse çocuklarından birer tanesini biz alalım ve ona bakalım o çocukların bakımını biz üstlenelim diyor. Vefa sultanı ya bizim peygamberimiz ve varıyor Efendimiz Ebu Talib'in huzuruna. Konuşmalar uzun en son Ebu Talip tamam diyor akili bana bırakın diğerlerini alın Cafer o gün 15 yaşında Cafer'i Abbas alıyor o gün Ali 5 yaşında 5 yaşındaki Ali'yi de Resulullah alıyor 5 yaşındaki Ali'nin elinden tutup Hatice'nin evine getirdiği zaman Resulullah'ın dilinden çıkan cümle şu Hatice'm diyor ''Ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir.'' Ali demek Resulullah için seçilmiş bir kamet demek. ''Ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir.'' 5 yaşından itibaren peygamberin evinde Hatice anamızın terbiyesinde. 10 yaşına geliyor. Tarih miladi 610. Sema'nın kapıları açılıyor. Cibril-i Emin, Muhammedul Emin'e Kur'an'dan ilk ayetleri getiriyor. Hatice anamız iman ediyor. İkinci iman eden 10 yaşında Ali oluyor. Tarih bunun şahidi ikinci kez La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü bir erkek olarak bir çocuk olarak Ali'nin dilinden dünya kaydedecek tarih yazacak. 10 yaşından itibaren Allah Resulü'nün arkasındadır. Dedi ya bir deveç yavrusu annesini nasıl takip ederse ben de öyleyim. Adım adım Resulullah'ın arkasında. 13 yaşında Ali, Resulullah 43 yaşında o güne kadar Darul Erkam'da söylenmiş İslam'ın mesajları. O gün artık yakın akrabalara duyurulacak. Efendimiz o gün Ali'ye bir rol biçmiş Ali elinde sürahi kendi akrabaları olan amcalarına halalarına su ikram edecek. Ve Efendimiz Beni Haşim'den Beni Abdülmuttalip'ten kim varsa davet etmiş. Safa Tepesi'nin kenarlarında toplanmış bütün akrabalar o akrabalar içerisinde sizin siyerin içerisinde bildiğiniz Efendimizin tüm akrabaları var. O gün yaşayan tüm amcaları. Yaşayan 6 tane halası ve onların çocukları Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'dan Hazreti İsa'nın dilinden okuduğumuz bir tabloyu orada ortaya koyuyor Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak kim yardımcı olacak diyor Ses yok Ey akrabalarım diyor ey Hamza Ey Safiye ey Zübeyr söylüyor efendimiz karşıda kim varsa Allah'a giden yolda bana kim ensar kim yardımcı olacak ses yok. Üçüncü kez söylüyor bir daha ses olmayınca Ali atıyor elindeki sürahiyi eli havada ben ya Allah diyor ben senin arkandayım ve sana yardımcıyım diyor. Efendimiz tebessüm ediyor Ebu Leheb peygamberin amcasıdır biliyorsunuz Gülüyor Ve alay ederek diyor ki Tamam bu çocuk sana yeter deyip Efendimiz de alay ediyor Onun alay ettiği o çocuk Resulullah'a yetmiştir Evet o gün Ali Sağ elini havaya kaldırmış Ben varım ya Resulallah demiştir Vallahi billahi Ali 63 yaşında bir Ramazan günü Ramazan'ın 17. gecesi Cuma sabahında İbni Mülcem isimli bir bahsızın başına indireceği kılıç darbesine kadar bir kez olsun elini aşağıya indirmemiştir. Bakın hayatına göreceksiniz. Hicret gecesine götüreyim sizi. Kaç yaşında Hazreti Ali? 23 yaşında bir delikanlı. Efendimiz roller biçmiş o gün etrafındaki bir avuç sahabiye. Nedir Ali'nin rolü? Dışarıda eli kılıç tutan Mekke'nin en iyi savaşçıları var. O yatak dolu gözükmeli ki peygamberin gittiği belli olmasın. O yatağa Ali yatacak. Yatağı peygamberin yerine dolduracak. Peygamber de sevir Dağı'na çıkacak. Ali... Benim yatağıma yatacaksın dediği anda, Ali'nin dilinden çıkan cümle, Lebbeyk ya Resulallah'tır. Ali biliyor mu o yatağa yatmak, Kalkmak için değil, Ölmek için yatmaktır. Vallahi biliyor. Ali kimin torunu biliyor musunuz? Ben söyleyeyim kimin torunu olduğunu. Memrudun ateşlerine, Yandım Allah diye atlayan İbrahim'in torunu, o soy o, o soy biliyorsunuz. Resulullah da aynı soydan, Ali de aynı soydan. Onun için Ali Resulullahla bazen konuşunca ya Resulallah, biz aynı sudanız diye konuşur. Yani aynı soydanız, aynı ailedeniz diye konuşur. Nemrut ateşi yaktırdığı zaman İbrahim o ateşe atılacağı zaman. Ne de olsa son anda Allah bir mucize gönderecek Beni kurtaracak Ateş serin selamette olacak Beni yakmayacak Diye mi atladı o suya O ateşe Yoksa Yandım Allah diye mi atladı O yandım dediği için yanmadı Çünkü dava iman davasıydı Ve bu davada pazarlık yoktu Bu davada bana ne var sorusu Sorulmaz ne kazanacağım sorulmaz. Bu davada ecir ve mükafat, ahirette Allah'tan beklenir. Bunu biliyor Hazreti Ali. Bildiği için de o gün orada, Ya Resulallah sen bana bu rolü biçtinse, ben ona razıyım deyip o yatağa yatacak. Yatıyor yatağa. Dışarıda ne var biliyor musunuz? Mekke'nin en iyi kılıç kullanan, her aileden bir savaşçı var. Neden bunu yapmış Mekke? Şöyle bir karar almışlar. Eğer demişler, bütün ailelerden bir savaşçı, bir anda peygamberin evine girer ve yatakta onu parçalarsak, Beni Haşim, Beni mut, atbul Muttalip, bizden kan davası gütmeyecek. Hepimiz varız, hepimiz ortağız ve bu iş kapanıp gidecek. Bunun için en iyi savaş kullananlar kapıda, Ali yatağın içerisinde ve o kılıç seslerini duyuyor. Buraya bir virgül koyayım sizi yıllar sonrasına götüreyim. Kufe'dedir Hazreti Ali elli küsür yaşlarındadır genç Müslümanlar Hazreti Ali'ye bir soru soruyorlar. Ali diyorlar sen o gün peygamberin yatağına yattığın zaman Mekke'nin en iyi kılıç kullananları kapının önündeydiler ve sen de onların sesini duyuyordun. Allah aşkına söyle nasıl yattın? Ali'nin cevabı nedir biliyor musunuz? 50 küsür yaşındayım. 30 küsür senedir halen o geceki uykuyu arıyorum. Sen peygamberin yatağına kefaret olma adına yatarsan Allah da senin gönlüne böyle bir sükunet verir. Halen o geceki uykuyu arıyorum diyor Ali. Ve orada kurban olmayı feda olmayı Resulullah'ın davası uğruna candan canandan vazgeçmeyi Ali en büyük mutluluk olarak sayıyor. Hicret edip geliyor yine Resulullah'ın arkasında biraz önce düğünden bir tablo anlattım yine Resulullah'ın arkasında 25 yaşında iman ile inkarın ilk karşılaşması Bedrin meydanında. Karşıdan üç tane Mekke müşriği ilerliyor. Beni Ümeyye'nin mensupları üçü de. Ortada Utbe, yanda Şeybe, diğer tarafta Velid. Utbe onların en büyükleri ortada Bedir'in meydanına doğru yürüyor. Ve Resulullah'a hitaben ey Muhammed diyor. İşte biz meydandayız. Bizim karşımıza bize denk olacak üç tane adam gönder. Ensardan üç adam ayağa kalkıyor. Üç tane yiğit, ensar, Medineli Müslümanlar, Resulullah'a söz vermişler koruma ve savunma adına o anda ayaktalar. Af, Muaz, Abdullah İbni Revaha, üçü ayakta, kılıçları ellerinde, biz ya Resulallah diyorlar. Efendimiz tamam diyor, onları gönderiyor. Şöyle uzaktan bakıyor Utbe, gelenler Mekkeli değil, Utbe'nin derdi de başka zaten, hiç onları muhatap almıyor. Dönüyor bir daha Resulullah'a. Ey Muhammed diyor, biz buraya Medineli çiftçilerle savaşmaya gelmedik. Bize bize yakışacak denkler gönder. Kastı nedir biliyor musunuz? Kastını belki biz anlamadık ama Resulullah anladı. Anında Allah Resulü dönüyor. Kum ya Hamza, kum ya Ali. Kumya Ubeyde diyor. Üç tane isime kalk diyor. Hamza Resulullah'ın amcası. Ali amcasının oğlu. Ubeyde amcası Haris'in oğlu. İki tane amca çocuğu bir tane amca. Efendimiz onları ayağa kaldırıyor. Neden? Anladı Efendimiz. Utbenin derdi ne? Utbenin derdi asabiyet. O oraya gelirken... Beni Ümeyye'nin şerefini yüceltme adına gelmiş. Ve onun derdi peygamberin ailesinden yani Beni Aşim'den birilerini öldürmek. Bunu anladığı için Allah Resulü kalkın demiş ve Bedir'in meydanına o üçünü göndermiş. Yürüyorlar şimdi ortada Hamza sağda Ali solda Ubeyde 3 tane Beni Ümeyye mensubunun karşısına Hamza Utbe'yi karşılıyor. Ali Velid'i karşılıyor Ubeyde Şeybe'yi karşılıyor Ali ile Hamza Birer kılıç darbesiyle Hemen karşısındaki rakipleri Deviriyorlar Ubeyde biraz zorlanıyor Bir kılıç darbesi yiyor Yaralanıyor O günkü o çarpışmanın Usulü böyledir Diğer ikisi de hemen Diğerinin etrafını sarıyorlar Ve onu da öldürüyorlar Ali o gün Bedrin meydanında ortaya koyduğu o kametle Resulullah'ı memnun etmiştir. Ne diyorlar biliyor musunuz tarihler, tarihçiler? O gün Bedrin meydanında 70 müşrik öldürülmüş. 14 tane şehit var. 70 tanesi de esir alınmış. 70 tane müşriğin ya en az 20 tanesinin kafasını uçuran Ali'dir. Neden sonraki yıllarda Ali'ye karşı biraz farklı bir bakış açısı olur siz buradan da anlayın Ali'nin kılıcının üstünde birçoğunun babalarının yakınlarının kanının izi vardır Ali İslam adına din adına karşısındaki adamın kim olduğuna bakmadan işine bakmıştır o da daha sonraki yıllarda biraz Hazreti Ali'nin başına artmıştır. Gelin Bedir'den bir yıl sonraya Uhud'un meydanına Uhud'da da Ali yine olması gereken yerdedir Yine karşı bir rakip isteyecektir O gün Müşriklerin sancağını taşıyacak olan aile Abdudar ailesidir Yani Musab İbni Ümeyr'in ailesidir Ali o ailenin karşısına çıkacak Ya Resulallah Eğer sancaktarlarını öldürürsek İslam ordusu aziz olur, onlar da bir an önce dağılır düşüncesiyle o meydanda gayret gösterecektir. Arka arkaya dört tane savaşçıyı yere devirecektir. Ali'nin kılıcından. En son Ali'nin karşısında Ebu Talha vardır. Bir kılıç darbesi vurur Ebu Talha yere yatar. İkinci kılıç darbesini vuracakken yüzünü çevirir. İstikameti unutmayın. Nasıl birinden bahsettiğimizi anlayacağız. Sorarlar sonra ne oldu ey Ali? Tam vuracaktım adamın üstü açıldı. O halde gözü görüp de gözümü kirletmek istemedim. Onun için onu o halde bıraktım. Hiçbir yerde Ali'nin istikamete aykırı davrandığını göremezsiniz. İstikamet nedir biliyorsunuz değil mi? Resulullah'ın da belini yedi yerden kıran şeydir. Hazreti Abbas... Sın oğlu İbn Abbas şunu diyecek. Feslekim kema umirt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti inince Resulullah'ın saçlarına ak düştü. Efendimiz o ayetin altında ezildi. Çünkü Allah ondan istikameti istiyordu. İstikamet zor iş. İstikamet hayata Allah'ın çaktığı çividir. İstikamet kolay zamanlarda... Kolay kolay konuşup imtihanla baş başa kalınca başına gelenlere sabredemeyip farklı davranmak demek değildir. İstikamet bir elif gibi dimdik, dost doğru olup hiçbir rüzgardan, hiçbir dış etkiden, hiçbir mülahazadan etkilenmemektir. Ve o Ali'nin hayatında var işte. Öyle de var ki savaş meydanında aynı Devleti yönetirken aynı Hayatın her alanında aynıdır İşte Uhud'un meydanında odur Hende'ye gelin Biraz önce hocam anlattı Ben biraz detaylı anlatacağım hocamın da Affına sığınarak Amr İbni Wud Bin savaşçıya beden lakaplı bir adamdır Bölgede böyle bir lakabı var Araplar onu çok iyi tanır Ve karşısına da çıkmaktan korkarlar Gelir ve hende'yi geçer Hendek uzunca Resulullah'ın Selman-ı Farisi'nin görüşüne uyarak kazdırdığı çukurlardır. Ama bir yerinden geçer dar olan bir yerden ve bir uçta durur karşısına rakip ister. Ey Müslümanlardır hani siz ölünce cennete biz ölünce cehenneme gidiyorduk. Hadi çıksın içinizden bir adam bir yiğit beni cehenneme göndersin kendisi de cennete gitsin. Ses yok Müslümanlardan Bir el var havada O güne kadar hiç inmemiş O günde havada Ben ya Resulallah diyor Ben Efendimiz diyor ki İclis ya Ali İnnehu Amr Otur ey Ali o Amr'dır Sen Amr'ın karşısına nasıl çıkabilirsin Oturuyor Amr bir daha rakip istiyor Hani diyor korktunuz mu Hani siz ölünce cennete gidiyordunuz Çıksın içinizden biri, Ali'nin eli yine havada. Efendimiz bir daha o tutturuyor. Bir daha rakip istiyor Am, Abdu, Amr, Ab, Amr bin mut. Ali'nin eli bir daha havada. Otur diyor Resulullah, Ali oturmuyor. i̇mam Gazali'nin ifadesiyle, bazen emri dinlememek de edeptir. Hayır diyor ya Resulallah. Otur demiş, oturmuyor. O eğer bin savaşçıya bedel, Amr ibn Vutsa ben de anamın isimlendirmesiyle Haydar-ı bırak beni ben gideyim der. Efendimiz bakar ki artık yapacak bir şey yok. Çıkarır zırhını Ali'ye giydirir. O gün başında siyah bir sarık vardır. O sarığı da Ali'nin başına koyar. Ali'nin şöyle sırtını sıvazlar, Hendeyn meydanına gönderir, gönderir sonra ellerini açar. Allah'ımdır. Uhud'un meydanına Hamza'yı gönderdim geri gelmedi. Sen Ali'yi bana geri gönderdir. Ali gider Amr İbni Vud'un karşısına. Amr İbni Vud bakar ki genç gelen birisi. Kimsindir sen? Ben Ali İbni Ebi Talib'im. Duymuş adını Bedir'den. Biraz çekinir Ali'den. Sen git der başkası gelsin. Senin babam benim cahiliyede dostumdu. Seninle savaşmak istemiyorum. Ali der ki bırak sözleri. Ben geldim karşına. Baba o tarafta kaldı. Şimdi burada beraberce savaşacağız. Ama sana savaştan önce üç teklifim var. Hangisini kabul edersen. Nedir der. Gel. iman et. Dinde kardeşim ol. Kabul etmem diyor onu. O zaman diyor çek git. Benim kılıcımdan emin ol. Onu da kabul etmem diyor. O zaman in atından karşılıklı savaşalım tamam diyor iniyor atından ve Hazreti Ali ile karşılıklı dövüşmeye başlıyor Hazreti Ali bir iki kılıç darbesi toz toprağa karışıyor göz gözü görmüyor Müslümanlar uzaktan izliyorlar koca bir toz bulutu bir aralık Hazreti Ali çıkıyor toz bulutunun içinden bir miktar durduktan sonra bir daha giriyor içeriye bir tek bir sesi duyuluyor Anlıyorlar ki Amr İbni Vud'u Hazreti Ali yere sermiş. Efendimiz onu öyle bir karşılıyor. Bir bağrına basışı var. Bir Ali'yi koklayışı var. Bir ananın evladı koklaması gibi. Anlayın artık siz o deve yavrusunun deve annesini takip etmesi meselesindeki o muhabbeti. Soruyorlar Ali diyorlar seni izliyorduk. Bir ara toz dumanının içinden çıktın. Sonra bir daha girdin. Neydi o iş? İstikamet misali. istikamet timsali bakın ne diyecek. Çektim kılıcı. Tam indireceğim. Yüzüme tükürdü. O kadar sinirlendim ki. O anda öldürseydim. Nefsim için öldürecektim. Ben bu kılıç darbesini. Amrın başına. Nefsim için mi vuruyorum Allah için mi çıktım dışarıya kalbime sordum kalbimi ikna ettim Ali dedim Allah için mi nefis için mi Allah için dedim indim içeriye bir daha son kılıç darbesini öyle vurdum senin istikametine kurban olalım biz bu nasıl bir kamettir Allah aşkına bu nasıl bir duruştur 1400 senedir Bizim gibi adamlar bile satırlardan okurken hayran oluyoruz. Sana hayran olmamak mümkün mü? Ey büyük insan! Ey o istikameti istikamet kelimesine yakışır bir biçimde temsil eden yüce insan! Allah bizi de senin yolunda kılsın inşallah. Bir yıl sonra Hudeybiye'dedir bir anlaşma yazılacak... Mesele uzun. Karşı taraf Süheyl İbn Amr efendimiz bu tarafta şahitler var. Katip Hazreti Ali anlaşma yazmak için Ali'ye yaz ey Ali. Bismillahirrahmanirrahim diyor Peygamberimiz. Dur diyor ey Muhammed. Dur. Biz Rahman nedir bilmeyiz. Bizim bildiğimiz şeyleri yazacaksın. Yaz oraya. Ne yazacaksın? Bismike Allahümme. Yaz Ali diyor onun dediği gibi yaz. Bismi ki Allahümme Allah'ın adıyla burada bir şey yok. Yaz ey Ali Resulullah Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır. Ali hemen yazıyor dur diyor ben bunu kabul etmiyorum diyor Süheyl. Ben senin Resulullah olduğunu kabul etseydim niye seninle savaşayım sil onu. Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır diye yaz. Efendimiz diyor ki tamam Ali sil onun dediği gibi yaz. İstikamet misali Ali ne yapacak? Vallahi ya Resulallah silmem diyecek. Ali'dir bu siler mi? O adı yaşatmak için hayatını vermiş o günden sonra da verecek. Resulullah adını Ali sinebilir mi? Vallahi diyecek silmem. Yemin ettiği için Efendimiz diyecek ki o halde göster bana. Çünkü Efendimiz okuma yazma bilmiyor. Göster bana ben sileyim. Yer gösterilecek. Resulullah şöyle tükürüğüyle orayı silip Abdullah'ın oğlu Muhammed diye yazdıracak. Hudeybiye'nin arkasından Hayber'in meydanındadır. Hayber ve Ali. Nasıl da yakışırlar birbirlerine Hayber demek Ali demek zaten Günler olmuş Zafer gelmemiş Artık Müslümanların takati zorlanıyor Efendimiz diyor ki Yarın diyor sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ondan razı O Allah'tan razı Bu bambaşka bir şey Birbirimize bazen dua ediyoruz ya Allah senden razı olsun diyoruz Bazen o duayı şöyle de yapmak lazım. Kardeşim sen Allah'tan razı ol. Bu dua da yapılmalı. Çünkü Allah'tan biz razı olursak Allah bizden razı olacak. Ali Allah'tan razı. Allah da Ali'den razı Resulullah'ın ifadesi Ve bu ifade ona Murtaza lakabını kazandıracak Efendimiz isim söylememiş Yarın sancağı öyle birine Vereceğim ki Allah ondan razı O Allah'tan razı Sahabe diyor ki Ertesi günü zor ettik Acaba Efendimiz kime verecek Vereceği Sahabinin eliyle Hayber fethedilecek bir ikincisi. Rıza makamının sahibi olacak Efendimiz öyle söyledi sancağı verdiği isim. Bazı sahabiler ertesi gün sabahın erken saatlerinde Resulullah'ın tam önüne oturacaklar. Şöyle de kalkacaklar ki Efendimiz onları görsün diye ama Efendimiz şöyle işlerinden birini arayacak. Ali nerede diyecek? Diyecekler ki ya Resulallah gözleri hasta, rahatsız onun için çadırında. Çağarın gelsin diyecek. Zorla getirecekler. Öyle bir ağrı var ki Hazreti Ali'nin gözlerinde öyle anlatır kaynaklarımız. Gözünü açıp bakamıyor. Öyle bir hal. Efendimiz Ali'yi otutturacak önüne. Önce mübarek elleriyle bir sıvazlayacak o gözleri. Sonra dualar edecek. Gözler şifaya kazanacak. Sonra diyecek ki Hazreti Ali o günden sonra gözüme hiçbir hastalık ki düşmedi. Sonra diyecek ki sancak senin Ali. Ali alacak sancağı. Binecek atına. Ve o anda ben Hayber'in Haydarı ı Kerrarıyım. Şöyle keserim, şöyle biçerim diyecek. O anda Allah Resulü arkasından yavaş ol ey Ali diyecek Bugün senin elinle birinin hidayete ermesi yüz kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır Bir başka rivayette nedir biliyor musunuz? Üzerinde güneşin doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlıdır Neye denk görmüş Efendimiz hidayet meselesini öyle anlayın. Ve Ali o gün orada da kendisine yakışan bir kametle ortaya inanılmaz bir kamet koyacak. Hangisini anlatayım size? Tebuk'u anlatsam başka bir şey. Orada Efendimiz kal diyecek. Kal demek Ali'ye öl demektir. Kal demek zor iştir. Ali kalmayı hiç hayatında Hiçbir zaman aklına getirmemiştir ama o gün imtihan gereği Resulullah Ali sen benim yerimde Tebuk'ta kalacaksın demiş zorlanmış münafıklar bazı dedikodular duyurmaya başlamışlar dayanamamış Hazreti Ali gelmiş bir daha Resulullah'ın huzuruna ya Resulallah demiş beni çoluk çocukla bıraktın bak münafıklar ne diyor orada o sözü söylemiş Allah Resulü Ali demiş istemez misin Harun Musa'ya ne ise sen de bana o olasın. Harun Musa'nın nesidir biliyorsunuz değil mi? Kardeşidir hem de abisidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'yi nereye koymuş? Nasıl bir konuma koymuş siz oradan anlayın. Ali'yi koyduğu kamet böyle bir kamettir. Ve Hazreti Ali Tebuk'ta da böyle bir halde olacak. Son bir örnek vereyim. Yavaş yavaş sözlerimi toparlayayım. Artık Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hayatının son demleri. Efendimiz Halid bin Velid'i bir grup ile beraber Yemen'e göndermiş davetçi olarak. Gitmişler ama bir başarı elde edememişler. Bir daha Efendimiz'e mektup yazıp. Olayı Allah Resulü'nü anlatınca, Efendimiz Ali'yi gönderverecek. Ali o günler daha genç. Efendimizin son demleri. 30 küsür yaşlarında bir delikanlı. Çok zor bir görev. Yemen'e kadı ve davetçi olarak gidecek. Zorlanacak biraz. Efendimiz dua edecek. Allah diyecek senin dilini ve kalbini, hüküm konusunda açsın ve sana vereceğin her fetvada, Vereceğin her hükümde isabet kaydettirsin Varacak Ali bir konuşacak Hikmet adamıdır zaten Nicelerinin yüreğini fethedecek Yürekler fethedildikten sonra Hazreti Ali oradan zekat mallarına ait Bazı malları da yanına alarak Medine'ye efendimize kavuşmak için yola çıkacak Ama yolda bir haber duyacak Resulullah veda hacı için Mekke'ye yönelmiş, o da Mekke'ye doğru yönelecek. Yolda bir niyet edecek. Nedir niyeti biliyor musunuz? Bakın niyeti size söyleyeyim. Siz bu niyetin üzerinden Ali'nin istikamet adına nasıl bir kameti olduğunu öyle anlayın. Resulullah'ın nasıl hac yapacağından habersiz ve niyeti de şöyle: Allahım, senin peygamberin Nasıl bir hacca niyetlendiyse benim niyetim de senin peygamberinin niyetidir. Adım adım onu takip eden birisi. Bu nasıl bir hacca niyetlenmiş bilmiyoruz. Resulullah hac için neler söylemiş onu da bilmiyor. Ama Resulullah nasıl bir niyetlenmişse öyle niyetlenecek. Sonra Resulullah'ın huzuruna geldiği zaman Ali sen nasıl niyetlendin diyecek. Ben böyle niyetlendim deyince Efendimiz tebessüm edecek. Ama benim kurbanlığım var senin var mı diyecek. Yok diyecek. Allah sana gönderecek diyecek. Efendimiz o gün 100 tane deve almış kurbanlık yanına 63 tanesini... Her yılına bir kurban kesecek, kurbanlarını öyle takdim edecek, geri kalan 37 deveyi de Hazreti Ali'ye verecek. Sen Resulullah adına böyle bir kamet ortaya koyarsan Allah Resulü'nün sana karşı vereceği hediye de bu olacak. Hac yapılacak. Dönüş yolunda Gadirhum denilen yer aslında Konaklamak için müsait olmayan bir yer Orada Efendimiz konaklayacak Olayı bize Zeyd bin Erkam anlatıyor Bizim en önemli hadis kitaplarımızdan biri olan Müslim'de Bu mesele yaklaşık iki sayfa bize anlatılır Ben özet olarak size takdim edeceğim Askerlerin içerisinde Biraz Hazreti Ali'ye karşı kırgınlık var Sebep ney? Hazreti Ali demiş ki Sakın zekat mallarına el sürmeyin biz malları Resulullah'a takdim edelim Allah Resulü nasıl isterse öyle bizim aramızda dağıtsın. Askerler bu sözü duymuşlar ama günlerdir yol üzerindeler üzerleri kirlenmiş Resulullah'ın karşısına çıkarken güzel elbiselerle çıkalım diyerek o zekat mallarından bazı elbiseleri giyip efendimizi öyle karşılamak istemişler. Hazreti Ali onları o halde görünce sinirlenmiş ben size demedim mi bunlara el sürmeyin diye onların üzerlerinden bir daha çıkartmış o elbiseleri. Bu da askerler içerisinde biraz tartışmalara vesile olmuş. O konuşmaları Efendimiz duymuş duyunca bundan hiç memnun olmamış. O konaklamaya müsait olmayan mıntıka gadiri denilen yerde konaklayınca... Efendimiz orada bir hutbe iradetmiş etmiş Ve yaptığı hutbenin bir yerinde Efendimiz ehli beytin değerini ve kıymetini Aleme duyurma adına çok önemli şeyler söylemiş En son Ali'nin elini tutmuş ve şöyle havaya kaldırmış Karşısında duran onlarca sahabiye Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır Allah'ım Ali'yi seveni sev. Ali'ye düşman olana da düşman ol deyip Ali'nin kadru kıymetini tarihe böyle yazmış. Ali demek budur zaten. Ali'nin kıymetini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle duyuracaktır. İstikameti sadece Resulullah'ın dünyasında mı? Hayır size sıfından bir şey anlatayım. Sıffın savaşında Taraflar karşı karşıya gelmişler Hazreti Ali'nin Komutanı Malik Eleşter Bir hamle yapmış Ve karşı tarafın elinde olan Suyu almış Su kuyularının önünde Hazreti Ali askerlerini konuşlandırmış O anda konuşma yapıyor Askerlerine ve diyor ki Ey Müslümanlar Karşıdakilerin Su ihtiyaçlarına Asla engel olmayacaksınız. Onlar istedikleri kadar gelip buradan su alacaklar. Malik eşler ihtiraz ediyor. Ali diyor sen ne yapıyorsun? Su aldıkları müddetçe onlar bize karşı koymaya devam edecekler. Ve savaş uzadıkça uzayacak. Ne olursa olsun. Biz onların su ihtiyaçlarını asla kesemeyiz diyecek. Nedir bu? istikamettir başka ne olacak? O günlerde Abdullah İbn Abbas'la Hz. Ali'nin bir konuşmasını aktarır kaynaklar bize. Bakın ne diyor İbn Abbas? Amcasının oğludur biliyorsunuz. Diyorlar ki, diyor ki İbn Abbas, "Ey Ali" diyor, "bak" diyor, "sen eğer valileri birer birer azledersen onların hepsini karşını alırsın. Gel" Yavaş yavaş bu işi yap. Fazlaca düşmanları çoğaltma. Yavaş yavaş kademeli bir biçimde bunu yap. Bir anda sinirleniyor Hazreti Ali. Ve amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas diyor ki. Sen bana ne dediğinin farkında mısın? Ben o adamları ehil görmüyorum. Oranın ehli olarak görmediğim o insanları. Nasıl ben orada tutarım? Vallahi bir dakika dahi ben onları orada tutmam der ve böylelikle Hazreti Ali orada da kendisine yakışan bir kameti ortaya koyar Hazreti Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yıllar yılı beraber olurken her seferinde her gazvenin sonrasında şöyle bir sözle geliyor Efendimizin huzuruna ya Resulallah diyor bu seferde olmadı bu seferde olmadı Nedir olmadı dediği şey biliyor musunuz? Allah yolunda şehit olmak. Bu sefer de olmadı deyince Ali diyor bir gün olacak. Bir gün başından akan kan sakalını boyayacak. O gün göreyim ben senin sabrını. O gün ne zamandır? O gün hicri 61. yıldır. O gün aylardan Ramazandır. O gün günlerden 17'dir. 17 Ramazan ne gündür biliyor musunuz? Ali'nin yıllar önce Bedr'in meydanında destan yazdığı gündür. Ve o gün bir cuma sabahı Ali yürürken neyi ne adına öldüreceğini bilmeyen cahil bir adam. Abdurrahman İbni Mülcem Ali'nin başından o kılıç darbesini indirdiği zaman Ali'nin başındaki kan sakalını boyayacak. Ali kılıç darbesini yiyer yer yemez ne diyecek biliyor musunuz? Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah. Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla beraber Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben bugün kurtuldum Ali'nin kurtuluş günü Allah yolundan ayırmasın bizi de onun yolunda kılsın inşallah ben her konferans sonrası arkadaşlarım bilir o konferansla alakalı beş tane mesaj veriyorum hatıralarda hayatlara aktarılsın diye bugün Ali'nin hayatının arkasından size mesaj vermeyeceğim ama sabrederseniz size Hazreti Ali hakkında yazdığım bir şiiri okumak istiyorum Şiir işi benim işim değil o şairlerin işi ama Bu bir feryat işi Eğer lütfeder dinlerseniz Hazreti Ali ile ilgili yazdığım bu şiir de Hazreti Ali'nin dünyasından alacağımız mesaj olsun Ve inşallah biz onun hayatından Alacağımız dersleri, mesajları da bu şiirin üzerinden beraberce almış olalım. Bir el, Fatma'nın evinden Hatice'nin evine, Hatice'nin evinden Fatma'nın evine. Nedir kastım? Fatma, Hazreti Ali'nin annesi ya, Annesi Fatma'nın evinden, Hatice anamızın evine, Hatice anamızın evinden de eşi olan Fatma'nın evine. Uzat elini ey Ali, insanlığın en hayırlısının eline. Yürü Fatma'nın evinden, Hatice'nin evine. Duy Muhammed'ül Emin'in emniyet dağıtan nefesini. Öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir diyen sesini.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 Akabe'nin zorlu yollarından Yesrib'e uzanan davet. Bu davanın her mensubunun kaderidir hicret. Ali peygamberin yatağına Lebbeyk deyip uzanacak. Hayatının en güzel uykusunu o gece yakalayacak. Medine'de medeniyetin temelleri atılacak. İhlas ve samimiyetle terler taşlarla kavuşacak. Taşlara kavuşacak.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 Zor zamanların ve zor işlerin adamı yine de istikamet, istikamet, istikamet onun feryadı. Feryadı feryadımız olsun. Allah Ali'nin ve Ehli Beyt'in yolundan ayırmasın. Nasıl burada Hazreti Ali'nin adına bir meclis kurmaya bizleri muvaffak kıldıysa yarın Ali'nin sofrasında da cennette bizleri buluştursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.